Arkası yarın. Susuz yaz. Birinci bölüm. Radyo için yazan Necati Cumalı Yöneten Asuman Korat Efekt Ertuğrul İmer Bu bölümde oynayan sanatçılar Hasan Kocabaş Yıldırım Önal Bahar Tomris Oğuzalp Osman Kocabaş Bozkurt Kuroç Esma Ölmez Nurşen Girginkoç Veli Sarı Orhan Aral Hüseyin Şengül, Ergün O çocuğu, Musa Öztürk, Adnan Günalp. Ya, <gülüyor> ne durdun o Osman? Ha? Yesene. Gelin sen niye yemiyorsun? Sen buyur ya afiyet olsun. Biz de oyduk, çok şükür. Hmm, keyfiniz bilir. Arap, Arap gel, gel buraya, gel buraya. Görüyor musun Arap? Uçan kuşu sıktı bu. <gülüyor> Yamandır ara. Elhamdülillah sana şükür. Arab, Arab. Hah, hah, hah. Arab, Arab. Hah, hah, hah. Arab, Arab. Hah, hah, hah. Arab, Arab. Hah, hah, Duyuyor musun? Ha, duyuyorum ya. Kızı kesik. Yaz ortası daha ne olsun? Dedemem. Pek gücü yok. Bu güçle aksın yeter. Gece yarısını bulmadan havuzu doldurur. Ya, yeni ay çıkana kadar su daha da incelir. İncelsin varsın. İplik kadar aksa sabaha bilemedin kusluğa kalmaz bizim havuz dolanır. Ha, şu işe baksın. Bunca yıl avucumuzun içinde malımızın göbeğinde akan suyun kadrini kıymetini bilemedik. Bunca yıl boş yere ellerin hayrına aşağıdaki havuza aktı durdu. Hmm. He, suyu ne edecektik? Sılayacak neyimiz vardı? Ya? Şimdi var ama Osman. Şu boğaz, şu cebel, şu su bize Allah'ın lütfü. Her şeyin bir hikmeti, sebebi var. Cebeli halkeden Allah suyunu esirgemiyor. Kulunu suyun başına, cebelin etiine salı veriyor deniyor. İşte cebeli işte su diyor. Çalış vereyim. Böyle çalışsından, kayasından arıtar arıta, bu yıl beş dönüm gelecek yıl altı dönüm derken gün gelecek bu Allah'ın yabanı koca çiftlik olacak çiftlik. Bir düşün. Neydi bu yerlere? Yılan yatağı, domuz yatağı, çakal yatağı, baştan başa kayalık, adam boyu çalılıktır. Gücümüzle bu hale getirdik. Böyle böyle derken koca çiftlik olacak burası. Adına koca baş çiftliği diyecekler. Şimdi bizden selamını esirgeyenlerin o zaman sana bana itibarını gör. Düne kadar şuna buna ırgatlık ettik. Gel Hasan, git Osman dediler, seni beni dehlediler durdular. Şeftaliler, kayısılar, zeytin aşılarımız hele bir yetişsin, gün aşırı İzmir'e, hana bir araba şeftali, bir araba kayısı yıkalım bir gör. Gör Osman'a, Hasan'a bir kahvemi içmez misin? Düğünüme gelmez misin Osman'a? Benim bahçe satılık yaban diye gitmesin Hasan'a. Sen almaz mısın diyenleri gör. Ah ha ha. Yalvaranları. Doğru mu diyorum? Ya, doğru, doğrusun ya. Ele hayır olmayan bahçenin sana bana ne hayır Bu yerler bize yeter. Ele hayır olmayan malı alıp da ne edeceksin? Almayacağım ki yalandan şöyle bir alıcı görünüşü. Ne istiyorsun diyecek. Sen de hele, Veli'nin bahçeye ne istersin? Bırak ver şimdi, sözünü açma. Veli beni bırakıyor mu ki? Unuttun mu bademlilerin, tahtacıların bize ettiklerini? Sen de hele, Veli'nin bahçeye ne istersin? He? Söz gelişi de de ne oyun edeceğimi bir gör. Evet. Üç bin. Oh, oğlum Osman, sen hesap bilmez misin? Üç bine de. Üç linden fazla değer. Bir yılda parasını çıkarır Eder ama adamının elinde İlkin suyu yok bahçeye gelmez e, Doğru Bu geceden sonra suyu yok İlahi ya, evvelinin suyunu bağışlayamam ya in hele e, Kuvvetli toprak İyi dedin ya kusuru kuvvetinde Kuvvetli toprak bahçeye Bostana gelir gelir ama su ister bahçe yetiştiremedin mi Taban tütüne gelmez Azdırır Eksen eksen tağıl ekerse. Tağıl yetişen altı dönüm yer. Üç bin eder mi söyle. He? İnheleyin akla uygun bir fiyatte bakın. bakayım. <gülüyor> i̇ki bin beş yüz. Seninki de ikram mı iki bin beş yüzü veren hovarda üç bini de verir. Yineceksen doğru dürüst. anam iki bin olsun yetti bana müsaade. Otur hele otur daha anlaşacağız. Can, keyfim yok ha yatacağım. Yatarsın yatarsın bak. Bekle de şu cigaramı bitireyim He, Keyfin yerinde eğleniyoruz Bu oyun beni sarmadı ha. Eğlenen kim Veli'nin Musa'nın Hüsin'in hepsinin sonu bu Suları yetmedi mi satıp savup göçecekler Biz iyi dayandık tutunduk Onlar hazır alışmışlar dayanırlar mı sanıyorsun <gülüyor> ha, Kaç gündür kafamda hep bunları kuruyorsun Olan oldu kes gayri. Bak havuza başladık tamamladık sen bu sözleri tamamlayamadın. Hadi hadi kalk. Kalk da yatalım. Tamamlamaya bırakıyorlar mı? Sularını kesersek her gün ötede beride... ...şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz dedikleri... ...kulağına gelmiyor mu? Kalk, desinler varsınlar. Kulağına gelenleri unut. Kalk, kalk. Gönlünü rahat tut. Ah, hiç uykum yok. Belirleri unutursan uykum gelir. Var Ağamın yatağını yaydın mı? Yatağlar yarın. Eh, hey, hayırlısıyla sabah olsun... ...gelirlerse çaresini düşünürüz. Uyumadın mı ves? Uyudum, uyandım. Hmm. Ah, baharım... ...italem. Ah, hmm. Size... Ne var ki bugün? Anka dolandı. Bizana. Dur. Dur. çıktı. Ee, havuzla boğuldu. Aklı fikri havuz. <gülüyor> <gülüyor> Onun havuzu var benim de bu <gülüyor> Şu saate kadar doğru dürüst uyuduysa bak ne dersen Benim oldu mu diye havuzu dolanmaya çıkmış oğlum. Havuza ilk bu akşam girelim. Aa her gece böyle. ...bizden önce uyudun hiç bilmem. Tamam, nereden bileceksin? Uyusa soluğu değişir, düzgün duyulur. Sabaha karşı daldımın, nasıl derin uyuyor. Ee, Nedir olsa da resi yeni öldü. Yalnız yataklarda gözüne uyku giren kim ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha. ha havuz dolmuş anlaşılır mı? Havuz. Ya duysan. Ayıp ama. Ne ne ne. Merakımı tutamayacağım soracağım. Sor sor Ali. Ağamın karısı zaten. Sen nerede yapardın? Ha ha. Kışın içeride ağamın yerinde, yazda da çardağın altında. Niye sordun kız Ayıp ama. De de de çekinme. Dayanamayacağım söyledi. Saatler. Yattığın yerden anla karısının fısıldaşmaları ...duyulur muydu? Hmm, bazı bazı. Ya an da solurumuzu fısıldaşmamızı duyuyor işte. Ne helalimsin ama ne? Yazdayız geceler sıcak. An ne demeye damın önünde yatmıyor? An ülke kuyuğa görse düşmanını görür. An ülke an ağan, yalnız anın. Her huyunun zararı ucunda sana bana dokunuyor ama. Üç aydır içimden geldiği gibi bir gece sana o oh, soğanım diyemek. ileride bir ayrı dememiz de olur çıkarsın. Ne zaman? Yakında. Bu aylar iş ayları. Sabahtan akşama çerber açıyoruz görmüyor musun? Kışa kadar beş dönüm yer açsak ağam gelecek yıl yeni bir açlığımız olur diyor. Ha, gelecek yıla yeni bir açlık. Daha gelecek yıla bir açlık derken bu böyle gider. Ağın bütün cebeyle, bütün boğaza göz koyunlar. Ev açana tarlasını genişletmeden önce başını sokacak bir dam gerekir. E damımız var ya. Dime. Ağın suyu olağa ha. ha Havuz dolmuş olmalı. Ben bu dama damımız diyemiyorum. Canım neden nesi eksik? Dedim ya ağınla böyle nefes nefese barınmanın yakışı yok. Dur hele, dur hele azla az sabret. Az hele yağmurlar başlasın, işimizi hafiflesin. Kendi damımızın taşını kendimiz çekeriz. Ah, tek göz Başımızı sokacak tek gözlü bir damımız olsun bize yeter İçine girince kapısı ardından kapansın yeter Aa, İstediğinden iyisi olacak Sen hala bir yağmurlara kadar işin ardı kesilinceye kadar dişini sık Düşün bir Önümüzdeki yaz askersin Askere gidince nerede bırakacaksın beni ya, Hem çıkmadan doğumum var İçiyken üç olacağız <gülüyor> Baharım Tatlım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yavrum, Çeylanım. Osmanım. Hmm. Yeni Osmanım. Gerdin, bir Bizi yola gidelim. Sabahtan yolum düştü deriler. Gelin çıkmış yaylalarım deriler. Gitme yarin, yayla zamanı değil. Hayat, koş. Kim o? Kim o? Bizi, biz yabancı değil. Köpek bağlıdır. bağlı mı? Bağlı, Esma yiyece bağlı. Sorkun, yaklaşın. Sözlüğüne oh, oh, oh. sus dedin sana Kıbba oh, oh, oh. Ağa yalnız mısın? Aa Osman benzeri Aşı mutlalar çağırayım mı? Hadi zahmet olmazsa bir sesleniver Bunun zahmeti ne ki şuracıklalar Osman! Osman Hu! Yok! Ekman yenge komşular geldi Varıyoruz az Geliyorlar Eksik olma Hadi sen ne işin varsa gör. Biz kendi aramızda oyalanır gelmelerini bekleriz. Siz bilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz öyle davranın. Bana müsaade. Müsaade senin gülüm. Evet. Evet. Yaptırdıkları şu havuzda mı? Aşağıda bizim orta kavuzun yarısından bir ee, Hıza az daha kesilirse suyun tabağına sahip çıkacaklar Desene şunu açık aç ha. evet. işi Hasan Kocabaş'ın keyfine bırakırsak çıkar Lanet modu Bu işler hep onun boynu altından çıkma Hep onun hırsının tabağını nesil Biliyorlar hele sözü kesin Alevlenmeden konuşun Aha. Alttan alttan anlaşmanın yolunu arayın Heh. Benim sözüm hazır Ben Hasan'a ne diyeceğimi biliyorum İyi işte biz susalım söze karışmayalım Sen konuş Musa dayı. ha Hüseyin Şengül kabul mü? Aynen. Hepimizin yerine Aynen. bir kişi mi konuşsun daha iyi. Aynen. Zora gelmedikçe biz söze karışmayalım. Ortalık kızışmasın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hayrola? Oldu mu bu Hasan Kocabaş? Olmayan ne var ki? Yaptığın doğru mu? Konuşma sığar mı? Hatam ne? ...komsuluğa sığmayan ne etti? Sana gelene kadar senden başka... ...bugüne değin aramızda hepimizin o taksulü elefan oldu mu? Onun orası benim Müslüme vazife mi? Hasan, oğlum... ...iyi diyorsun, hoş diyorsun ya... ...bu ovanın bunca yıllık kurulmuş bir düzeni var... ...o düzeni korumak hepimizin borcu... ...hepimize vazife. Ya. Benim elimden gelen ne Esma abacı? Suyun olanı bu. İyi dedin ya, suyun olanı bu. Ha. Sağa gelene kadar senden önce kimse havuz yaptırıp suyu kendi bahçesine çevirmesini bilmez miydi? Evet. Bir havuz yap sen doldur. Bir havuz yapsın senin altında tahtacı Safi doldursun. Bir havuz yaptısın tahtacı Safi'nin altında gödenceli Halil doldursun. Evet. Aşağıda bizlere ne kalır? E Alt parmak kadar. Su. Önce evet. kime? Aşılarım yetişti. Aşılarıma suyu başka nereden bulayım? Aşı yetiştirmeden önce onu düşünecektim. ...sen suyun başına düştün diye... ...yeni yeni aşılık yetiştireceksin de... ...suyun alt başına düştük diye... ...bizim bunca yıllık bahçeler yanacak... ...buruyacak <gülüyor> <diyeceğim gülüyor> <bana>. mısın? <gülüyor> her sualini demeye benden soruyorsunuz. Hasan oğlum... ...sen düşünmedin mi? Rızkımızla oynuyorsun. Çoluk çocuğumuzun nasibiyle oynuyorsun. Belimiz üstüne iki büklüm emek verip yetiştirdiğimiz ürünümüzle oynuyorsun. paramız yormuz, geçimimiz, umudumuz... Hep, ...hepsi o bahçelerdesin. <gülüyor> Topumuza garezin mi var... ...bunca yıl ikimizden birinin çıkıp da... ...ne seni ne de kardeşini incitliyor oldu mu? Hayır. Sizlere benim ne garecim olacak Esma bacı. Biz kendi rızkımızın derdindeyiz. Babamdan kalan şurada... ...gözünüzün önünde... ...şu bir karış yer. Bu yerde iki nesilliler mi? Buralarda tutunalım, barınalım... ...kök salalım dedik. Allah'ın cebelini arıta arıta... beson kayısı şeftali yetiştirdik. Üç beş zeytin aşıladık. Sulamayalım mı? Ben size kötü ne dedim. Suyun atanı gene sizdir. Asan kocaman, sözümü dinlen. Ben kendimi bildim bileli aşağıdaki havuzun suyu buradan gelir. Ya, ya. Bu su aşağıdaki havuzun suyu. Artanı değil tamamı aşağıdaki havuzun suyu. Tamam Duydun ya. mu? Sen. Bize danışmadan suyu kendine çevirmen hata. Bu su aşağıdaki bahçenin suyu değil. Bizim bahçenin suyu oh. Oh. Artarsa aşağıdaki havuza iner ha. Aşağıdaki havuzu ne demeye yapmışlar he? Buradan aşağıdaki havuza inen bu ne demeye dökemişler Boşuna mı Aşağıdaki havuz ortam Demek ki suyu da Aşağıdaki havuzu bunca yıldır Nereden dolar? Ha? Yağmurla mı? Onun cevabını aşağıdaki havuzu yaptıran versin Yani su şimdi senin bahçenin suyu oldu demek Demen bu mu yani? Açık ha. açık niyetin ne? Yaz boyu havuzunu doldurup aşılarını fidanlarını sulayacağım da Bizim bahçeleri kurtaracak Daha düne kadar sen havuz yaptırıp Suyu çevrene kadar Su kimin suyuydu? Hasan Kocabaş ha. ha. Sen neyi inkar ediyorsun? De. Hepimizin hakkı bir günde sana mı geçti? Ha. Su dünde bugün de benim bahçemin suyu Bahçelerin Kimin kenarından kıyısından değil Göbeğinden kaynıyor <gülüyor> Musa Üstü Buyur. Senin bahçende bir kuyu var Bahçendeki kuyunun suyu kimin suyu Senin müsaadeni almadan Senin iznin olmadan Kim yanaşıp da kuyundan Bir kova su alabilir ha? Şimdi senin bahçende kuyu olmasa da Benim bahçe gibi su çiftseydi Çıkan su kimin olurdu Gelip bahçendeki suyu sal Ben de fidanlarımı sulayım demeye Kimin hakkı olurdu Bunca yıl komşu göz ettik. İhtiyacımızdan artanı size saldık diye kabahat mı ettik? Suç mu işledik? Dün gece de havuzum dolduktan sonra suyu salmadın mı? Hasan Kocabaş, sen sözünü bellediğin yerden bellemişsin ama bir eksiğim var. Yaşın küçük, bu ovanın geçmişinden haberin yok. Gördüğüm bildiğim kadarı bana yeter. Ha! Senin dinleyiciler Susuz Yaz adlı sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz.